Ayetül Kübra kainattan halikını soran bir seyyahın müşahedatıdır. Tevhid hakkında iki makamdan ibaret 7. şüa olan Ayetül Kübra risalesinin ikinci makamının bir kısmıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Tsubihule subsavatü's semavatu's seb'u vel ardü ve men fihinne ve em şey'in illa yusbihu bihamdihi ve lakin la tefkehun tesbihhum. İnnehu kâne halîmen gafûra. Bu ayet muazzama gibi pek çok ayatı Kur'aniye, bu kainat halikını bildirmek cihetinde, her vakit ve herkesin en çok hayretle bakıp zevk ile mütala ettiği en parlak bir saipey tevhid olan semavatı, en başta zikretmelerinden en başta ona başlamak muvaffiktir. Evet, bu dünya memleketine ve misafirhanesine gelen her bir misafir. Gözünü açıp baktıkça görür ki gayet keremkerane bir ziyafetgah ve gayet sanatkerane bir teşhirgah ve gayet haşmetkerane bir ordugağ ve talimgah ve gayet hayretkerane ve şevkengizane bir seyrangah ve temaşağah ve gayet manidarane ve hikmetperverane bir mütalâgah olan bu güzel misafirhanenin sahibini ve bu kitabı kebirin müellifini ve bu muhteşem memleketin sultanını tanımak ve bilmek için, şiddetle merak ederken, en başta göklerin nur yaldızıyla yazılan güzel yüzü görünür. Bana bak, aradığını sana bildireceğim der, o da bakar, görür ki. Bir kısmı arzımızdan bin defa büyük ve o büyüklerden bir kısmı top güllesinden yetmiş derece sür'atli yüz binler ecramı ı direksiz düşürmeden durduran ve birbirine çarpmadan fevkal çabuk beraber gezdiren, yağsız söndürmeden mütemadiyen o hadsiz lambaları yandıran ve hiçbir gürültü ve ihtilal çıkartmadan o nihayetsiz büyük kütleleri idare eden ve güneş ve kamerin vazifeleri gibi hiç isyan ettirmeden o pek büyük mahlukları vazifelerle çalıştıran ve iki kutbun dairesindeki hesap rakamlarına sıkışmayan bir nihayetsiz uzaklık içinde, aynı zamanda aynı kuvvet ve aynı tarz ve aynı sikke fıtrat ve aynı surette beraber noksansız tasarruf eden ve o pek büyük mütecaviz kuvvetleri taşıyanları tecavüz ettirmeden kanununa itaat ettiren ve o nihayetsiz kalabalığın enkazları gibi Göğün yüzünü kirletecek süprüntülere meydan vermeden pek parlak ve pek güzel temizlettiren ve bir muntazam ordu manevrası gibi manevra ile gezdiren ve arzı döndürmesiyle o haşmetli manevranın başka bir surette hakiki ve hayali tarzlarını her gece ve her sene sinema levhaları gibi seyirci mahlukatına gösteren bir tezahür rububiyet ve o rububiyet faaliyeti içinde görünen teshir tedbir, tedbir, tanzim, tanzif, tavziften mürekkep bir hakikat bu azameti ve ihatatı ile o semavat halikinin vücub vücuduna ve vahdetine ve mevcudiyeti semavatın mevcudiyetinden daha zahir bulunduğuna müşahede şehadet eder manasıyla birinci makamın birinci basamağında La ilah illallah, al wajib al wujud, ellevi dille ala wujub wujuduhi, fi wahdatihi semavatu, bi jami' ma fiha, bi şahadeti azameti, ihazeti, hakikati, teskiri, ve tedbiri, ve tedbiri, ve tanzimi, ve tanzifi, ve tuzifi, loasate, elmekmala, bi müşahada denilmiştir. Sonra dünyaya gelen o yolcu adama ve misafire, cevise denilen ve mahşeri acayip olan feza gürültü ile konuşarak bağırıyor. Bana bak, merakla aradığını ve seni buraya göndereni benimle bilebilir ve bulabilirsin, der. O misafir, onun ekşi fakat merhametli yüzüne bakar, müthiş fakat müjdeli gürültüsünü dinler, görür ki… Zemin ile Asuman ortasında muallakta durdurulan bulut, gayet hakimane ve rahimane bir tarzda, Zemin bahçesini sular ve zemin ahalisine âb-ı hayat getirir ve harareti yani yaşamak ateşinin şiddetini tadil eder ve ihtiyaca göre her yerin imdadına yetişir. Ve bu vazifeler gibi çok vazifeleri görmekle beraber muntazam bir ordunun acele emirlere göre görünmesi ve gizlenmesi gibi birden cevvi dolduran o koca bulut dahi gizlenir bütün eczaları istirahata çekilir, hiçbir eseri görülmez. Sonra, yağmur başına arş emrini aldığı anda, bir saat, belki birkaç dakika zarfında toplanıp, cevvi doldurur, bir kumandanın emrini bekler gibi durur. Sonra o yolcu, cevdeki rüzgara bakar görür ki, hava o kadar çok vazifelerle gayet hakimane ve kerîmâne istihdam olunur ki, Güya o camit havanın şu uursuz zerrelerinden her bir zerresi bu kainat sultanımdan gelen emirleri dinler, bilir ve hiçbirini geri bırakmayarak o kumandanın kuvvetiyle yapar ve intizamla yerine getirir bir vaziyetle zeminin bütün nüfuslarına nefes vermek ve hayata lüzumu bulunan hararet ve ziya ve elektrik gibi maddeleri ve sesleri nakletmek ve nebatatın telkîhine vasıtı olmak gibi çok külli vazifelerde ve hizmetlerde bir desti gaybi tarafından gayet şuurkârane ve alîmane ve perverane istihdam olunuyor. Sonra yağmura bakıyor görür ki o latif ve berrak ve tatlı ve hiçten ve gaybi bir hazine-i rahmetten gönderilen katrelerde o kadar rahmani hediyeler ve vazifeler var ki Güya rahmet tecessüm ederek katreler suretinde Hazin-i Rabbaniyeden akıyor manasında olduğundan yağmura rahmet namı verilmiştir. Sonra şimşeye bakar ve radı gök gürültüsü dinler görür ki pek acayip ve garip hizmetlerde çalıştırılıyorlar. Sonra gözünü çeker, aklına bakar, kendi kendine der ki: Atılmış pamuk gibi bu camit şuursuz bulut elbette bizleri bilmez ve bize acıyıp imdadımıza kendi kendine koşmaz ve emirsiz meydana çıkmaz ve gizlenmez belki gayet kadir ve rahim bir kumandanın emriyle hareket eder ki bir iz bırakmadan gizlenir ve defaten meydana çıkar iş başına geçer ve gayet faal ve müteal ve gayet cilveli ve haşmetli bir sultanın fermanı ile ve kuvveti ile vakit be vakit cev alemini doldurup boşaltır ve mütemadiyen hikmetle yazar ve paydos ile bozar tahtasına ve mahb ve ispat levhasına ve haşir ve kıyamet suretini çevirir ve gayet lütufkar ve ihsanperver ve gayet keremkar ve rububiyetperver bir hakim birin tedbiriyle rüzgara biner ve dağlar gibi yağmur hazilenlerini bindirir muhtaç olan yerlere yetişir Güya onlara acıyıp ağlayarak gözyaşları ile onları çiçeklerle güldürür, güneşin şiddet ateşini serinlendirir ve sünger gibi bahçelerine su serper ve zemin yüzünü yıkar, temizler. Hem o meraklı yolcu kendi aklına der: Bu camit hayatsız, şuursuz, mütemadiyen çalkanan, kararsız, fırtınalı, dağdağlı, sebatsız Hedefsiz şu havanın perdesiyle ve zahiri suretiyle vücuda gelen yüzbinler hakimane ve rahimane ve sanatkarane işler ve ihsanlar ve imdatlar bilbedâhe isbat eder ki bu çalışkan rüzgarın ve bu cevval hizmetkarın kendi başına hiçbir hareketi yok belki gayet kadîr ve alîm ve gayet hakîm ve kerîm bir amirin emriyle hareket eder. Güya her bir zerresi her bir işi bilir ve o amirin her bir emrini anlar ve dinler bir nefer gibi hava içinde cereyan eden her bir emri rabbaniyi dinler itaat eder ki bütün hayvanatın tenefüsüne ve yaşamasına ve nebatatın telkihine ve büyümesine ve hayatına lüzumlu maddelerin yetiştirilmesine ve bulutların sevku idaresine ve ateşsiz sefinelerin seyrü seyahatine ve bilhassa seslerin ve bilhassa telsiz telefon ve telgraf ve radyo ile konuşmaların iyi haline. ve bu hizmetler gibi umumi ve külli hizmetlerden başka, azot ve müvelli dülhumuza, oksijen gibi iki basit maddeden ibaret olan havanın zerreleri birbirinin misli iken zemin yüzünde yüzbinler tarzda bulunan rabbini sanatlarda kemali intizam ile bir desti hikmet tarafından çalıştırılıyor görüyorum. Demek ve tasrifir riyahi ve's-sahabi'l-musahhar beyne's-sema'i vel ayetinin tasrihiyle rüzgarın tasrifiyle, hadsiz rabbani hizmetlerde istimal ve bulutların teshiriyle hadsiz rahmani işlerde istihdam ve havayı o surette icat eden ancak vacibü'l-vücud ve kadiri külli şey ve alimi'l-külli şey ve bir rabbü'z-zulcelali vel ikramdır der hükmeder sonra yağmura bakar, görür ki, yağmurun taneleri sayısınca menfaatler ve katreleri adedince rahmani cilveler ve reşhaları miktarınca hikmetler içinde bulunuyor. Hem o şirin ve latif ve mübarek katreler, o kadar muntazam ve güzel halk ediliyor ki, hususan yaz mevsiminde gelen dolu, o kadar mizan ve intizam ile gönderiliyor ve iniyor ki, fırtınalar ile çalkanan, ve büyük şeyleri çarpıştıran şiddetli rüzgarlar, onların müvazene ve intizamlarını bozmuyor. Katreleri birbirine çarpıp, birleştirip, zararlı kütleler yapmıyor. Ve bunlar gibi çok hakimane işlerde ve bilhassa hayatta çalıştırılan basit ve camit ve şuursuz müvelli dülma ve müvelli dülhumuza, hidrojen, oksijen gibi iki basit maddeden terekkübeden bu su, yüzbinlerle hikmetli ve şuurluğu, ve muhtelif hizmetlerde ve sanatlarda istihdam ediliyor. Demek bu tecessüm etmiş aynı rahmet olan yağmur ancak bir Rahman-ı Rahim'in hazine-i gaybiye rahmetinde yapılıyor ve nüzûlüyle "Ve huvellezî yunzilul gaytha min ba'dima qanutu ve yenshur rahmete" ayetini maddeten tefsir ediyor. Sonra radı dinler ve berke şimşeye bakar görür ki bu iki hadiseyi acîbîce cevviye tam tamına ve yesbihur ra'du bihamdihi ve yakadu sana barqihi yadhabu bil absar ayetlerini maddeten tefsir etmekle beraber yağmurun gelmesini haber verip muhtaçlara müjde ediyorlar. Evet hiçten birden harika bir gürültü ile cevvi konuşturmak ve fevkalade bir nur ve nar ile zulmetli cevvi ışıkla doldurmak ve davari pamuk misal ve dolu ve kar ve su tulumbası hükmünde olan bulutları ateşlendirmek gibi hikmetli ve garabetli vaziyetlerle baş aşağı gafil insanın başına tokmak gibi vuruyor. Başını kaldır, kendini tanıttırmak isteyen faal ve kudretli bir zatın harika işlerine bak. Sen başıboş olmadığın gibi bu hadiseler de başıboş olamazlar. Her birisi çok hikmetli vazifeler peşinde koşturuluyorlar. Bir müdebbire hakîm tarafından istihdam olunuyorlar diye ihtar ediyorlar. İşte bu meraklı yolcu bu cevde bulutu teshirden, rüzgarı tasriften, yağmuru tenzilden ve hadisat-i ceviyeyi tedbirden terakküp bir hakikatin yüksek ve aşikar şahadetini işitir. Âmentü billâh der birinci makamın ikinci mertebesinde la ilahe illallahul vacibul vucudilladi delal ala vucub vucudihil cevve bi jami' ma fihi bi şehadeti azameti ihadeti hakiketi tesfir ve tasrif ve tenzil ve tedbiril vasi'etil mukammile bil mushahade fıkrası bu yolcunun cevve dair mezkur müşahadatını ifade eder İhtar. Birinci makamda geçen 33 mertebe-i bir parça izah etmek isterdim. Fakat şimdiki vaziyetim ve halimin müsaadesizliği cihetiyle yalnız gayet muhtasar bürhanlarına ve mealinin tercümesine iktifaya mecbur oldum. Risale-i Nur'un 30 belki 100 risalelerinde bu 33 mertebe delilleriyle ayrı ayrı tarzlarda her bir risalede bir kısım mertebeler beyan edildiğinden tafsili onlara havale edilmiş. Sonra o seyahat fikriyeye alışan o mütefekkir misafire, Kürey Arz lisanı haliyle diyor ki, gökte, fezada, havada ne geziyorsun? Gel, ben sana aradığını tanıttıracağım. Gördüğüm vazifelere bak ve sayfelerimi oku. O da bakar görür ki, Arz meczub bir mevlevi gibi iki hareketiyle günlerin, senelerin, mevsimlerin husulüne medar olan bir daireyi. Haşr-ı meydanı etrafında çiziyor. Ve zîhayatın yüz bin enva'ını bütün erzak ve levazımatlarıyla içine alıp, fezâ denizinde kemal mübazene ve nizamla gezdiren ve güneş etrafında seyahat eden muhteşem ve musahhar bir sefini Rabbaniyedir. Sonra sayfelerine bakar görür ki, bablarındaki her bir sayfesi, binler ayatiyle arzın Rabbini tanıttırıyor. Umumunu okumak için vakit bulamadığından, yalnız bir tek sayife olan zihayatın bahar faslında, icat ve idaresine bakar, müşahede eder ki, yüz bin enva'ın hatsiz efratlarının suretleri, basit bir maddeden gayet muntazam açılıyor ve gayet rahîmane terbiye ediliyor ve gayet mu'cizane bir kısmının tohumlarına kanatçıklar verip, onları uçurmak suretiyle neşrettiriliyor. Ve gayet müdebirane idare olunuyor ve gayet müşfikane iaşe ve itam ediliyor. Ve gayet rahimane ve rezzakane hatsiz ve çeşit çeşit ve lezzetli ve tatlı rızıkları, hiçten ve kuru topraktan ve birbirinin misli ve farklara pek az ve kemik gibi köklerden çekirdeklerden su katrelerinden yetiştiriliyor. Her bahara bir vagon gibi hazine-i yüz bin nevi et ime ve lebazımat kemali intizam ile yüklenip zihayata gönderiliyor. Ve bilhassa o erzak paketleri içinde yavrulara gönderilen süt konserveleri ve validelerinin şefkatli sinelerinde asılan şekerli süt tulumbacıklarını göndermek o kadar şefkat ve merhamet ve hikmet içinde görünüyor ki Bilbedâhe bir Rahman-ı Rahim'in gayet müşfikane ve mürebbiyane bir cilve-i rahmeti ve ihsanı olduğunu ispat eder. Elhasıl bu sayfi hayatiyeyi bahariye Haşr-ı Azam'ın yüz bin numunelerini ve misallerini göstermekle Fe'n dur ila âsâli rahmetillâhi keyfe yuhyi'l ardabâ 'anâ mevtihâ in zâlike le muhyi'l mevta ve huve 'alâ şey'in kadîr. ayetini maddeten gayet parlak tefsir ettiği gibi bu ayet dahi bu sayfenin manalarını mucizane ifade eder ve arzın bütün sayfeleriyle arzın büyüklüğü nispetinde ve kuvvetinde la ilahe illahu dediğini anladı. İşte kürey arzın 20'den ziyade büyük sayfelerinden bir tek sayfenin 20 veçinden bir tek veçinin muhtasar şahadetiyle o yolcunun sayır vecihlerin sayfelerindeki müşahedatı manasında olarak ve o müşahedatları ifade için birinci makamın üçüncü mertebesinde böyle denilmiş: La ilaha illallahul wajibil wujudilladi dala ala wujubi wujudhi fi vahdetihil, al-ardu bi jimiyi ma fiha wa ma alayha bi shahadati azamati ihata hakiqat teskir. والتدبير والتربية والفتاحيه وتوزيع البذور والمحافظة والإدارة والإعاشة لجميع ذب الحياه والرحمنية والرحيمية العامه الشامله المكمله بالمشاهده.